Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mescitte alışveriş eden kimseyi gördüğünüzde Allah ticaretinizde kazanç sağlamasın deyiniz. Mescitte yitik soruşturanı gördüğünüzde de Allah sana aradığını buldurmasın deyiniz. Hadis 1700. Büreyd'e